Radyo Tiyatrosu Uzun Köprü Yazan Behçet Necatigil Reji Mücib Öftöoğlu Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Erkek Cüneyt Türel Birinci kadın Tijen Par ikinci kadın Fisun Kokucu Üçüncü kadın Ayşe oldu. Çocuk Handan Köksalan Garson Kahraman Acıhan Öteki peronda bir tren duruyor Çok yavaş girdi gara Lambaları sönük ve boş bir tren Ve demin Öteki perondan bir başkası kalktı Bütün ışıkları yanmıştı Doluydu Ağır ağır uzaklaştı O da mı şehir dışı treniydi Ve bu acaba ne zaman kalkar Ben de bir trene binip uzaklara gitsem Ama gitmem Neden gitmem Nereye ve gitsem ne değişir Lambaları sönük tren yavaş girdi Karşımdaki peronda duran tren İşte orada oturuyor Evet o Dalmış İçinden konuşuyor Geliri çok olmuş Benim bindiğimi görmedi Görse bile nereden bilsin kim olduğumu Işıkları yakmalı Gördü. Kompartmanın aydınlığını gördü Bakıyor Beni de görmüştür Tena gar lokantası Sonbahar Havalar iyi gidiyor Masaların çoğu dışarıda henüz Dalgın Sessiz gecikmiş erkekler İkili üçlü gruplar halinde İkide kadın Kimse konuşmuyor Dini bir törende gibi hepsi O şimdi boyuna içinden konuşur Ben buraya ara sıra neden gelirim Bu garip sessizlik çeker beni Trenlerin kalkıcına yakın bütün gürültüler Sonra birden her şey susar Gidenleri kalanları seyrederim Heyecanlar, telaşlar, vedalaşmalar Sonra tren kalkar Işıklar içinde bir tren Birden her şey susar Karşımdaki peronda bir tren duruyor Kompartımanlardan biri birden aydınlandı Camda bir kadın Gençten bir kadın İyi seçemiyorum fakat güzel bir kadın Gitmeli Hesabı demin ödedim Lokanta çok tenha bile olsa fazla oturdum mu Garsonların gözleri bendedir neden hala gitmez bu adam <gülüyor> Çok da yorgunum Fakat gitmeli Masadan kalktı Merak etti önümden geçecek Hazırım ben <gülüyor> Uzağa bulanık görüyorsunuz galiba Gözlerinizi kısarak bakıyordunuz gözlemi almamışım Bulanık görüntüler daha da çekicidir Anlıyorum Merak ettim İşte yakından gördünüz Merakınız geçti mi? Belki de çoğaldı Yalnız mısınız? Siz gidince evet Tren ne zaman kalkıyor? On dakika sonra Gelebilir miyim? Oh, buyurun Gelmenize sevindim Beni tanıyor musunuz? Siz beni? Hayır Uzaktan gördüm üst üste kibrit yaktınız Alevi görmenizi istedim Yalnız Alevi mi? Huzursuz kimseler çok az şey görürler Çevrenizin boşluğundan sıkılıyordunuz bir süre insan Fakat aradığınız yoktu Sıkılıyor etrafınıza bakınıyordunuz Sıkıntılı olmayanlar bir yere mi bakarlar? Evet Tek şey rahatlıktır onlar için Bakın siz bir yolculuğa hazırlanmışsınız Falcılığınız da var demek Niyetlisiniz madem Yarınlara bırakmayın Benimle gelin nereye? Ne fark eder? Yeter ki gidilsin Bir bilete bakar Siz nereye gidiyorsunuz? Uzun köprüye. Adına bakmayın kısadır yol Yarın sabah dönersiniz. Gitmekten de zor dönmek. Geri dönmek. Gitmişken birkaç gün tabii isterseniz orada kalabilirsiniz. Hem dönüşler de bir başlangıçtır. Bıraktığınız yerden başlarsınız tekrar. <gülüyor> Gerçekten çok sevindim. Tahmin etmiştim bakışlarınız fakat uzağınızdaydım. Yok hayır yakındınız. Şimdi nasılız öyle? Geliyorsunuz değil mi? Gecikmeyin gişe boş Pişman olmazsınız tren neredeyse kalkar İyi yolculuklar Size de Yalnızız kompartımana başka yolcu gelmedi Sıkılıyor musunuz? Çağrışımlardaki gibi olmasa bari Ne olmasa? Bu uzun köprü Nasıl yani? Filmlerde görmüşsünüzdür Uçurumlar üzerinde asma halat köprüler vardır Sarmaşık dallarından Sazlardan yapılmış köprüler Onları hatırladım Boşlukta sallanan köprüler Altlarında çok aşağıda taşkın sular akar O köprüler Yolcular korka korka geçerler Köpüren sulara bakamazlar Gözleri kararır Hızlı yürüyemezler esnektir Daha çok sallanır Dengelerini kaybedebilirler İlk adım cesaretle atılmışsa niçin korkulsun? Ben korkmam Siz Hiç geçmedim ki <gülüyor> Fakat geçmiş gibi konuştunuz Alışığa benziyorsunuz Alışmak sürekli tekrar ister Geçeli çok olmuşsa unutulur Siz unuttunuz mu Öyle köprülerden birdenbire geçilir Yol çok uzaklara gitmişse şayet Her yerde yoktur öyle köprüler Uçurumlu köprüler Her günkü yollarında yürüyenler için tehlike yok mu dersiniz Biz yollar da tehlikeli olabilir ...ancak aksi tesadüfler olursa... ...karşılaşmak istemediğimiz birine rastlarsak... ...küçülmemiz başlar. Yüzümüze mi vurur? Ne vurur? Korku. Korku değil. Korku değil de sıkıntı. Bir kızartı halinde yüzüme vurur. Sıkıntı da... ...bir küçülmedir kendimize karşı. Peki... ...hiç onları düşünmez misiniz? Karşılaştıklarınızı. Düşünürüm. Çok düşündüm. Daha da aleyhime oldu. Üzüntüm ikileşiyordu. Yani sıkıntınız. Şimdi... Şimdi de. Beni düşünmeyin Hem kendimi düşünüyorum hem de şu anda sizdeki yerimi Evet Ben şimdi neyim sizin için Bir yol arkadaşı. Daha ne olsun Sizde bu yolculuktan önce mi ve sonra mı düşünüyorum Ne çabuk Uzun köprü sizi değiştirecek mi dersiniz Şehirden hiç dışarı çıkmadım Peki nasıl oldu da böyle birdenbire Şeytana mı uydunuz Bir Şeytan tarafınız var tabi Teşekkür ederim buna sevindim Melek olsaydınız ne kaybederdiniz Bu geceyi Demek ani olmadı Yok yolculuğa ani karar verdim Ya sonrası Sadece dikkatinizi çekmem neye yarardı Bir süre bakar bir kadın der geçerdiniz İçimizden gelmiyorsa kimse bize bir şey yaptıramaz Bakıp geçer gene kendi hayallerinize dönerdiniz Döndüm nitekim Dönüm ama trene bindiniz Kolay değişmem be Şimdiye kadar hep öyle oldu Değişmedim Üç yıl öncesine kadar Ne olmuş Üç yıl önce Üç yıl önce çalıştığınız yere bir gün bir kadın geldi Deniz aşırı bir yerden geliyordu Gözlerinde siyah bir gözlük Demek beni tanıyorsunuz Onu tanıyorum İsmini söylemeden sizi dışarı çağırdı. Odanızdan çıktınız 15 adım ötenizde merdiven başında bekliyordu Bakışlarını hazırlamıştı Gözlüğünü çıkardı ve size baktı Sizi eski günlere çekmek istedi Çekmiş mi? Bazı erkekler çok inatçıdır Gözlerine baksaydınız çekerdi Israrla önünüze baktınız Geldiğini döndüğünü söyledi Sizi birbirinize bağlayan köprüyü evvelce yıkmıştınız O gün bir yenisi kurulabilirdi Sevgiliniz size o sevinçle gelmişti Köprü deyip duruyorsunuz Her köprü bir yola bağlanır Demek ki çıkar yol yokmuş ileride hem ben o zamanlar çok gençtim ya, O gidince neden bir koltuğa çöktünüz Uzun zaman yerinizden kalkamadınız Bunu da onu mu söyledi Hayır bu benim tahminim ha, Dedim ya falcılığınız da var Bunu bilmek için falcı olmaya lüzum yok Kuzum Sizi bana bir görevle mi yolladılar Olabilir Peki ama benim bu gece o saatte gar lokantası olduğumu nereden bildiniz Sizin ne zaman nerelerde bulunacağınızı bilmek hiç de zor değil Sizden Yok <gülüyor> Korkmayın korkmayın Sahi ne işiniz var uzun köprüde Sizin ne işiniz var Ben sizin için gidiyorum Ben de sizin için Pişman mısınız geldiğinizi Değilim Eğlenceli bir gezi Köprülerin üstünde çetin savaşlar da olur olmasına ya Bakarsınız bu uzun köprü beni bir barışa götürür Güzel Sürprizlerden hoşlanıyorsunuz şu halde Hiç sevmem Zaten bu yüzden biraz katısınız Yaşamak yumuşatmalıydı Denediler kuvvetleri yetmedi Sürprizleri değerlendirmek lazım Fırsat düşkünü değil mi? Ayrı şeyler Sürpriz sizi sevindirmek için yapılır Fırsat birden çıkar karşımıza Bana sürpriz mi hazırladınız? O kadar tanımıyorum sizi O halde fırsattan yararlanabilir mi? Küçülmeyin lütfen Tren hızlandı Bir tünelden çıktık Farkına varmadım Karanlığı görürdünüz İsteksiz konuşuyorsunuz Yola çıkınca böyleyimdir oh, hemen uykum gelir Uyuyum biraz Ayıplamazsınız ya Rica ederim Senin için zor olmayacak Öğreneceksin değil mi Söz Hep oyunlu konuş Çok hoşlanır Hem kayıtsız görün hem de işveli, kışkırtıcı Sana hemen açılır Bütün hünerimi kullanırım Deli gibi aşıktı bana Yıllar sonra karşısında görünce O aşkın hatırasını yaşar Sarsılır sanmıştım Yıllar sonra Umursamazlığı korkunçtu Çok gücüme gitti Hakaretten beterdi Donuk, ölü, üç dört söz Adeta kovdu beni Unutamıyorum Seneler fakat bilmiyorsun Ben Mektuplar, yeminler, gözyaşları Anlattın, gösterdin, unutmadın Öğreneceksin değil mi? Öğrenince ne olacak? Sonrası önemli değil, şimdilik önemli değil Şimdilik Peki Gar lokantasını çok sever Trenlere bakar hep Fakat şehir dışına çıkmamıştır Uzun köprü Buldum, uzun köprü Madem oyunlu sözlerden hoşlanıyor Gerisini bana bırak Uyudunuz biraz ah, Uyumaksa bu Gülümsüyorsunuz Demin çok sıkıntılıydınız Evet ama geçti döndüm Gene sıkılacaksanız dönmeyin Sıkıldım mı tekrar gözlerimi yumarım Bir çeşit kaçmadır göz yummak Göz yummak içinde olmaktır Yaşamak yani Hem ben sizden kaçmıyorum Size daha da yaklaştım Yeter ki siz kaçmayın Trendeyiz nereye kaçabilirim İlk istasyonda iner gidersiniz Öğrenmeden gitme Ben de siz neyi öğreneceksiniz ya siz? Neyse ikimiz de buradayız Ve uzun köprüye gidiyoruz Tek gerçek bu şimdilik Her şey orada öğrenilmiş olur Kaçmanız suçtu değil mi? Size göre suç olmalı Size göre Araya seneler girmişti <gülüyor> Niye güldünüz Ben de seneler demiştim <gülüyor> Geçmişi diriltmek kolay mı Yeniden o ilk adımı atmak Karşımda duruyordu Yüzüne bakarak ilerlemek istemli bakışlara doğru yürümek Ümitle özlemle bekliyordu Özleminde suçlama vardı Sanki benim suçummuş Hem neydi özlediği Eski günler Eskimiş şeyler sıkar beni Pek de nankörsünüz Geçmiş güzel günlerinize karşı Sizdeki bu hınç nereden geliyor Kaybedilmiş güzellikler İsteseydiniz kaybetmezdiniz Evlendi Neden evlendi Bilmiyorum Bilirsiniz Falcı değilim sizin gibi İnsan anlar bir yerde birdenbire uyanıp Bir elin bir lambayı neden söndürdüğünü <gülüyor> Anlamalıydınız İstenmediğimi anladım Hayatından çekildim Denemenin türlü yolları vardır Sizi denemek istemiştim Kaçtınız Gerçekten sever miydiniz derecesini söylemedim. Ben sizden duymak istiyorum. Ne olacak? Benden duyacaksınız da. Ne mesela? <gülüyor> Uzun köprüde trenden indiğimizde bilin bakalım beni kim karşılayacak? Hayır, o değil, o değil. Kocası. Eski sevgilinize kocası. Anlayamadım. Anlarsınız. Kocası beni bekliyor ve sizi biliyor. İşim kolaylaşsın diye ben anlattım. Onu seviyorum. Peki ben neyim aranızda? Benim yardımcım. Bir köprü yani ha, Benden yardım beklemeyin Karısının hala bir başka erkeği Yani sizi sevdiğini bilmesi lazımdı Öğrendim Şimdi de beni görmek istiyor öyle mi? Güzel Görsün bakalım Ama İstanbul'da da görebilirdi O şimdi uzun köprüde Ayrıca ben karşılaşmamızın uzun köprüde olmasını istedim Büyük ve zalim aşkınızın hikayesini Sizin ağzınızdan uzun köprüde duyması <gülüyor> Ne şairhane değil mi? <gülüyor> Hikaye de uzundur zaten Gerçeğe mecaz köprüsünden gideceğiz Kuzum siz hasta mısınız? He? Hayır Peki ama eskiden karısını sevmişsem Eskiden ve şimdi Şimdi? Falcılığınız burada sökmez sayın bayan O halde eskiden kızmayın Lakin karısından önce o da bir başkasını sevmiş olamaz mı? Ne var bunda? Yani karşılıklı hikayeler anlatacak, günah çıkaracağız öyle mi? Pek hoş doğrusu, eğlenceli bir buluşmada senize her şey aydınlığa çıkacak. İlahi uzun köprü. Uzun köprü küçük bir ilçedir ama sabaha karşı yarı karanlıkta varacağız. Günler kısaldı ortalık geç ağrıyor. ...o kadar korkak değilim. İstasyonda elbet birkaç kişi vardır. Silah çekip beni öldürmez ya bu adam. Yo, yo, öyle biri olsaydı hiç götürür müydüm sizi? Çok kibardır. Hem ben bunu kendi çıkarım için yapıyorum. Zararsız bir çözüm yolu. Kıskançlığını tahrik edip... ...adamı kendinize bağlamak için. <Gülüyor> Sizinle çok iyi anlaşıyoruz. Peki. Diyelim o ve ben dostça konuştuk. Ben ona karısını vaktiyle sevmiş olduğumu söyledim. O da hikayeyi ayrıntılarıyla benim ağzımdan dinledi. Sonra... Sonra ben ne olacağım Sonra sizin işiniz biter İsterseniz gene bu trenle dönersiniz Siz Otelde bir oda ayırtacaktı Tedbirini ona göre aldı Kendisiyle bana tek oda e, ne, ne oldu niye daldınız Yoruldum Siz de kestirin biraz Benim ben nasıl uyudum Çocuk tarafı vardır Serin kanlıdır Alaycı görünür birden içine kapanır Öyle anlarını yakala Beni hala seviyor mu Kesin olarak bunu anlamaya çalış Ne olacak hala seviyorsa Bir şey olacağı yok Ama çok merak ediyorum O kadar çok mu seviyordun Unutamayacak kadar Soğumuş unutmuş olamaz Fakat beni neden geri çevirdi Sana saygısından herhalde Konuşmak bile istemedi merdiven başında ayak üstü izin alır almadan da çıkabilirdi aşağıya kapıya kadar bile gelmedi geçirmedi beni yerin dibine geçtim soğuk ve kalpsiz öyle görünmek ister ama içeride ateş sönmemiştir eminim madem eminsin hayır hayır sen dediğimi yap Uyuyamadım Bir yük katarı geçti gürültüye uyandınız e, Evet onu anlatıyordum Siz beni bir melek sandınız galiba Aklından bile geçmedi Çocuk olmayın kuzum İşim yok da gece vakti bitirende Pek saçma bir sebep yüzünden Uykusuz yorgun bir yolculuğa çıkacağım Neymiş siz onu hala seviyor musunuz Bunu öğrenmek için Olacak şey mi Beni bu işe neden alet ettiniz Aracılık işine mi Hı -hı. Çünkü hep yakında olan kazanır Sevgiliniz sizden uzağa gittiği için kaybetti Sizin kazancınız onun kaybı Bunlar çok ayrı şeyler Hem siz ne kazanacaksınız Söyledim ya Göz koyduğum erkeği Küçülmeyin lütfen Bu sözü demin siz bana söylemiştiniz Evet ama küçülen ben değilim O küçüldü kocası yani Karısının yakın arkadaşına bir zaaf duyması Yani bana gönül vermesi Onun yücelmesi mi oluyor <gülüyor> Siz bırakın bunu da şu soruma cevap verin Sevgiliniz şimdi de güzel değil mi? Bilmiyorum Yüzüne bakmadınız mı? Bakmamışım, İsrarla önüme bakmışım, korkmuşum Öyle dediniz ya demin Nasıl da unutmamışsınız, buna sevindim Kendi hesabıma değil tabi, onun hesabını Arkadaşlık duygunuz büsbütün ölmemiş Niye ölsün? Kocasını seviyorsam, kocası da beni seviyorsa ve sevecekse Arkadaşımı da sevmeme engel midir bu? Onun bunu sezebileceğini hiç düşünmüyor musunuz? Sizi dostu biliyordu siz onu aldatmaya kocasıyla sevişmeye gidiyorsunuz Belki de haberi var yahut yok Duyarsa öğrenirse bu hainliğiniz üzülmez mi? Siz üzülüyor musunuz? Onun Hı? hesabına evet Her türlü hainlik beni de yaralar Fakat üzülsem bile bir şey yapamam Teselli kapısı açık O zaman bilseydim ki siz O zaman ben yoktum Yeni çıktım Hı. Şimdi varım Olsaydın bile sizden istediği Sadece üzüntüsünü hafifletmeniz için Birkaç teselli sözü müydü bakalım Başka ne isteyebilirdi? Aşkınızı tıpkı geçmiş günlerdeki gibi Susun lütfen Sizden bunu beklediği için utancınız büyüdü Ben niye utanayım o utansın Kabalığınızda samimi olmadığınızı biliyorum Hem istesem de artık dönemezdim Köprü çoktan yıkılmıştı Uzun köprü Yahut kısıydı da cesaretiniz o kısalığı bile geçmeye yetmedi bir de her gece Çanakkale boğazını yüzerek geçip Karşı kıyıdaki sevgilisine kavuşan O masal kahramanını düşünün Köprü mü vardı arada Kendini karanlıkta sulara atıyor Kıza ulaşıyordu Hangi köprü Bir gün çıka gelmişti Kapının çok uzağında İç odalardan birinde ansızın içime doğdu Zili daha çalmamıştı Ama kapının önünde kararsız beklemekte olduğunu hissettim Hemen gidip kapıyı açtım Oydu İçeri girdi, kapı kapatdı. Ne güzel uyduruyorsunuz. Bekleyen ben. Ya gelen, o böyle gelmez. Evet, o değildi. Niçin gene ona döndünüz? Anlasın istedim. Anlamadı. Neydi anlamadı? Söyleyin, söyleyin. Evet, evimize gelen kazanmıştır. Yakında olan kazanır. Demek ki uzakta olduğundan kaybetti. Fakat uzaktakinin değeri de gene bu yüzden artabilir Arttı mı? Ha, evet evet Yakınımızdaki mecburi bir kurtuluştur bizim için Şu var ki çok geçmeden ve asıl uzaktakini özleriz Siz de aynı duyguyu yaşamadınız mı? Ne zaman? O söylediğiniz deminki kadın evinize geldiği zaman Gelmiş mi? Nedir gelmek? Ve kaç türlü olur? Sizinle konuşulmaz Konuşmayın Ne yapayım? İçinizi dinleyin biraz bir köprüyü geçiyoruz Bazen bir köprüde iki kişi karşılaşır Yan yana gelirler Ama ikisi de öyle dalgın, öyle telaşlıdır ki Görmezler birbirlerini Ters yönlerde geçer, ilerler Çağlayan'ın sesini duydunuz mu? Sulara düşen kızlar Nasıl düşen? Biterler kızları Ve ölümlerini bir kaza gibi gösterirler İntihar da olabilir Öyle denir Oysa adi bir cinayettir bu Ve suçlu esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur İntihar sanılır Önce görünmez ortalarda Yokluğunun farkına varılır Ararlar Kayıptır bulamazlar Birkaç gün sonra uzaklarda su yüzüne çıkan bir ceset her şeyi açıklar Sularda boğulmuştur Kendini öldürdü Hayır gençtir kız Nişanlıdır ya da yeni evli Mezarı sular olsaydı gene iyiydi Fakat sudan çıkarır toprağa gömerler sulara düşen kızları Ceset bulunmasaydı keşke. Çirkin, şişmiş. Onunki de öyle oldu. Sulara itildi ve boğuldu. Yok yok hayır. Telaşlanmayın söz gelişi. Her yaşayan gerçekten yaşamakta mıdır? Yani canlı mıdır sizce? Fakat ben kimseyi sulara itip öldürmedim. Kaypak bir kavramdır suçluluk. Sınırları kesin belirlenemez. Biraz da bize kalmış vicdan meselesi. Kendimizi suçlu hissediyorsak. Suçluyuz Heh, Haksız da sayılmazsınız Kendimizi biraz koyversek suçluluk duygusu başlar Hatalarımız olmuştur Bazı küçük hatalar Yaparken farkına varmayız da Sonradan bilincine varırız Gazetede okumuştum Bir barajda olmuş böyle bir olay Sudan bir ceset çıkarmışlar Üç gün müne suda kalmış bir ceset Görgü tanıklarından biri şöyle diyor Bir arkadaşımla baraja gezmeye gitmiştik Şelaleye doğru indik 50 metre kadar uzağımda genç bir adamın... ...bir kızı suya ittiğini fark ettim. Kız acı bir feryat koparmıştı. Adam ağaçlar arasında... ...gözden kayboldu. Sonra kızın... ...girdaplı suda batıp çıkan gövdesini gördü. Aradan üç gün geçince mi hatırlamış bunları? Evet. Siz de öyle demediniz mi? Bazı ihmallerin sonradan farkına varılır. Olay sırasında... ...hiçbir şeyin bilincinde değilmiş. Düşünememiş. Ceset su yüzüne çıktıktan sonra... ...kovuşturma başlayınca... ...o zaman... ...tesadüf gazetede olayı öğrenince hatırlamış bunları... ...aradan üç dört gün geçince. Buna bana niçin anlattınız? Başınızdan geçen bazı şeylerle bu olay arasında bir bağlantı kurabilirsiniz. Ben kimseyi sulara itip öldürmedim. Bir yangın, içine uyuşturucu madde konmuş bir içki... ...yüzüstü bırakma gibi şeylerle de işlenir bu tür cinayetler. Suçlu gizli kalabilir. Beni böyle dolaylı sorgulara çekmeniz cidden tatsız... Bir bildiğiniz varsa açık konuşun Kızmayın, konuşuyoruz Vakit geçiyor Uzun köprüye gitmemizin asıl sebebi nedir? Siz onu söyleyin bana Dedim ya sevgilim beni bekliyor Eh siz de uzun köprüyü görmüş olacaksınız Gördüklerimden başka mı olacak bu uzun köprü? Az ötenizi bile gördüğünüz yok Nerede kaldı uzaklardaki köprüler Sular, seller Aşamadıkları dik kayaları alttan alta oyar Deler, köprüleştirir Olduğum yerde de çok şeyler gördüm ben Neler mesela? Mesela sizi gördüm Siz bu yaz Ege kıyılarındaki o deniz sitesindeydiniz Ben bu Anladın yaz mı? Adı neymiş o sitenin? Adını siz bilirsiniz Çocuğunuz var mı? Yok Kocam öldü. Ayrıldınız mı yoksa? Ne fark eder? Siz olabilirsiniz Çaresiz, tedirgin Tek başlarına ya da ikişer üçer Uzaklarda avuntu arayan o kadınlardan biri siz olabilirsiniz Evet evet Sizdiniz Ben bu yaz bir yere gitmedim Huzursuz kadınlar Kamplarda, motellerde Aaa dedim ne hoş. <gülüyor> İyi ettiniz. A tabii tabii bütün kış. Biz üç gün diye geldik bir hafta oldu. Zaten şimdiden sonra. Aa evet paramız var çalıştık yeter. Başka kimseniz yok. <gülüyor> Mirasçımız falan yok evet evet. İşte bu yaz da geçiyor. Aa büyümüş Allah bağışlasın. <gülüyor> Biz evet ayrıldık. E olmadı. Bu yazda böyle geçiyor. Yok hayır, yeğenimle geldik. Hayır kadın, o da benim gibi. Aynen. <gülüyor> İkimiz de her yaz göçmen kuşlar gibi. Ne yapalım oradan oraya. İyi mi? Eh, iyi diyelim iyi olsun. Evet o da ayrıldı. O da geçinemedi. <gülüyor> Anne, ne var kızım? O teyze neden hep gülüyor? <gülüyor> Kocanızı bıraktınız evde. Yaz bekarı. <gülüyor> İlahi, bilirim gelmez. Nasıl? A, geldi mi? Ha Geldi gitti, sıkıldı. E neden? A, kalsaydı yazık. Güzel yer. Biz de bilmiyorduk, söylediler. Üç gün dedik, bir hafta oldu. E sonra? Ha, şu karşıya, evet orası. Işıkları görünüyor. Orası da çok güzelmiş. Siz de gelseniz beraber olurduk. Deniz, güneş. <gülüyor> Geceler serin oluyor. Bu motel yeni açılmış. Ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Söyle yavrum. O teyze neden hep gülüyor? <gülüyor> ne kadar büyümüş! Çok küçüklüğünü bilirim. Ablası? Ha denizde mi? Denizden çıkmıyor. <gülüyor> çıkmasın, çıkmasın. Kışa hazırlık. Kış kapalı odalarda. Oo fena Biz de hemen gidiyoruz. Denize. Aa, görürüm. Bakalım tanıyabilecek miyim? <gülüyor> Çok sevindim. Benden de selam yazın. Allah sever beni. <gülüyor> ah evet çok sıcak. Olsun geceler serin oluyor. <gülüyor> anne ne var kızım? O teyze neden hep gülüyordu? <gülüyor> ...bene neden sustunuz? Ben? <gülüyor> Size bazı şeyler yakıştırdım. Hayal gücünüz kuvvetlidir. Gene köprülere mi açıldınız? Önce evler var. Evlerde acılar, gizli dertler. Evleri unutun. Uzun köprü evlerin uzağında mı sanki? Olmalı. Evlenmemiş, evlenmiş ayrılmış kadınlar, yaşlı kızlar. Evler biraz da onlar yüzünden izin vermesi ...köprülerden geçerek uzaklara gitmemize. Yaşamak bizim de hakkımız. Gitmeli. ...siz bu yaz gittiniz mi o dediğim yere? Siz bana bakmayın... ...gittim veya gitmedim... ...diyelim evlisiniz ve çocuğunuz var... ...bir de teyze kızı veya... ...kız kardeşiniz... ...o evli değil ve artık evlenme şansı çok az... ...şimdi bu sizin çocuğunuzu... ...bir parka filan götürse... ...çocuğun annesi değil de teyzesi... ...yahut halası olduğunu hemen belli eder... Eksin, çocuğu sevmiyor mu? Çocuğu sever, o ayrı... ...ama bilinçaltında kendini düşünme... Kendini hatırlatma da vardır Bir kapıyı aralamak gibi Bir ümit kapısı Evlensiydi Evlense kendisinin de çocukları olabileceğini hatırlatmak Farkında olmadan yapar bunu Bir yolunu bulur Çocuğa teyze olduğunu Hala olduğunu söyletir Duysunlar diye Kendini koruma içgüdüsüdür bu Gösteriş değil Hayır hayır Saf bir dileğin dolaylı dile gelişi Yalnız işte bu da kolay geçilmeyen bir uzun köprü Ve sizin kişisel mutluluğunuzu karartır Evet çoktur böyle ince uzun köprüler Ve git git bitmez Bir tanesini de ben söyleyeyim size Söyleyin Bir anne mecbur kalmıştır Çocuğunu komşu veya akraba bir kadına bırakır İkinci kadın da gençtir Fakat evli değildir Evlenememiştir O gün çocuğa bakar Çocuğu oyalar Sevinmiştir kendide Fakat dönüş hazindir Annenin Çocuğun annesinin dönüşü Çünkü bu dönüşte annenin Annelik gururu Annelik üstünlüğü ağır basar Ve anne farkına varmadan Bir içgüdünün emrinde gibi Kırar incitir öteki kadını Yani mümkündür Neden kırsın? Minnettar üstelik Teşekkür eder Naziktir kalmasını söyler e, Yemekten sonra gidersiniz falan der Der ama O artık çocuğuyla dolmuş Karşısındaki kadını unutmuştur Onun kalbinde bazı tellerin Titrediğini gerildiğini Koptuğunu düşünemez bile Anlıyorum İkinci kadın birden bir boşlukta bulur kendini Kısa bir süre kendinin olan Güzel bir duygu bir aydınlık Elinden alınmış eski yalnızlığına itilmiştir Görevi bitti Aydınlığı karanlığa sessizliğe dönüştü Yavaşça aradan çıkması Çekilmesi lazım Evet Ben de hep böyle şeyler düşünürüm Uzun köprü gene de uzakta Düşünmekle gidilmiyor Gidilir Fakat siz taşıtlarla gidiyorsunuz Köprülere derinden yaşamalarla Gerçek hayallerle gidilir Olduğunuz yerde Engelleyici sesler Olduğunuz yerde bu sesler Daha da büyür. Hareket halinde vapur düdükleri, tren, makina tekerlek gürültüleri arasında bu gibi sesler uzak bir yankıdır Farkına varmazsınız Evlerin sesleri her yerden duyulur Küçük hayatımızda böyle kaç ev var ki? Çok, çocukluk evleri, gençlik evleri Her yaşın, her dönemin ayrı ayrı evleri Hep bu gibi üzüntülü seslerle doludur Bazen birbirine karışır, iç içedir Bu ses hangi evden, bu kaçıncı ev diye düşünürüz uzun yollara hep böyle uzun yüklerle çıkmak zorunda olduğumuz için de neredeyse orada kalır gitmekten vazgeçeriz. Siz benimle geldiniz ama tam bilemiyorum niçin geldim. Çıkrıkla kuyudan su çekmek gibi. Sesi duyuyor musunuz? Tekerlikler. Hayır. Çıkrık sesleri. E, eh, benzetebilirsiniz. Çıkrık sesleri. Kovayı kuyuya sarkıttınız. ...çıkrığı çeviriyorsunuz. Su çıkıyor. Ya kova delikse? Eh gene de bir miktar su çıkar. Kova çok delikse? Dökülen suların ışık duyarsınız. Bu da bir avunmadır. Çabanız büsbütün boşa gitmedi. Boşa oldu. Hep avunmaktan yana değil misiniz? Fakat bu yolculuk bana kuyudan kovayı su dolu çıkarmanı sağladı. Ne güzel. ...sizinle ilgili değil... ...dolu kovadaki su ben değilim biliyorum... ...hele bundan sonra... ...çok kabasınız... ...kendini koruma yollarından biri de kabalıktır... ...neyse... ...bakın neyi hatırladım... ...ben de bir gazetede okumuştum... ...yalnız yaşayan iki kişi... ...biri 65 yaşında emekli bir memur... ...biri de 60 yaşında kız kardeşi... ...tek başlarına yaşıyorlar... ...dışarıyla temasları pek az... İkisi de hiç evlenmemiş... ...faciayı tahmin ediyorum... ...biri ölüyor... Öteki de yalnızlık kabusu Ve ümitsizlikten intihar ediyor Değil kadın ölüyor Adam abi yani Cesedi 3 ay evde saklıyor Kimsenin haberi yok Ceset evde 3 ay olamaz Olmuş. Konu komşu neden sonra dışarıya vuran iğrenç kokudan şüphelenip polisi çağırıyorlar Ee? adam intihar ediyor Hayır polis içeri girince Şaşkına dönen adam evi benzinle tutuşturuyor e, e, İntihar etmek istiyor yani Asıl sebep o değil Kendini korumak Yalnızlığı önlemek. Yangın hemen söndürülüyor. Polisler bitişik odaya giriyorlar ki... ...kadının cesedi. iskelet haline gelmiş. Adam ne diyor biliyor musunuz? Cesedi gömmek lüzumsuzdu. Çünkü öldü. Ruhu yok artık. Adam cesedi neden sakladı? Dediniz ya. Evet yalnızlık korkusundan. Hayatımıza silinmez bir çizgi çizmiş... Bizde uzun bir mutluluk Veya korkunç bir alışkanlık Olmuş biri ölünce Ansızın kendi ölümümüzü düşünür Hissederiz Bir korku Cesedi saklamak, korumak Yaklaşan akıbeti yani Kendi ölümümüzü ertelemek Geciktirmek adeta Yine bir korunma içgüdüsü Yaşadığımızın delili beraberlik öyle mi? Yıllar Yıllık kim vardı en yakın çevremizde? Gene onunla olmak. Yaşlı adam daha önce de ölen annesinin cesedini dört ay evinde saklamış. Durum anlaşılınca gene yangın çıkarmış. Demek ki kökleşmiş bir korku. Adam ru hastası. Bu olayı şimdi neden hatırladınız? Kapıyı kırıp giren polislerin yerine sizi koymak için. Gene mi o hikaye? Bir cesetle yaşıyordum. Sevgiliniz mi ceset? Benim için çoktan ölmüştü ve ben onun ölüsüyle yaşıyordum. Siz bunun imkansızlığını gösterdiniz. Ova kuyudan dolu çıktı Bir gerçeği anladım Adamın dediğini şimdi anladım Gömmeye ne hacet Ruhu yok artık Ben onu bağrıma gömmüştüm Benimleydi Kendimi avutuyordum Artık gereksiz Kapı kırıldı ortaya çıktı Demek dünyanızı yıktım ben Belki Peki şimdi ne olacak ceset bir yangın çıkarıp yakacak mısınız? Yok <gülüyor> ne diye kendimi de yakayım? Sadece uzun köprüden sulara atarım erir gider. Katı kemik eriyecek. Kedileri hatırlayın. Götürür uzaklara bırakırız. Günler geçer bakarız gelmiş tekrar. Kedi. Bu artık gelmez. Hele bundan sonra. Ne değişti ki bundan sonra diyorsunuz? Bir kere açığa çıktı. Değerini yitirdi. Saklayırken iyiydi sırları döküldü Siz gidip anlatacaksınız Ben Ben onu daha beter öldürmeye gidiyorum Kocasını elinden alacağım Küçülmeyin lütfen Yalnızlığa katlanmanın kolay olmadığını siz söylediniz Çok yalnızım O erkek son şans benim için Dul olduğunuzu söylediniz Yahut kocanızdan ayrıldığınızı Kısa veya uzun ilk beraberliğinizin anısı yeter size Anılar size yetiyor mu? Yetiyor Demek üzülüyorsunuz Kaçırdığınız için Tesadüftür her şey Evliliklere saygım vardır Yalnız bu Zamanı da unutmayın Çok şeyler yıpranmıştı Tek tek sayamam Her şey yıpranıyor Eskiyor Anlamını değerini kaybediyor Ben verseydim Aynı şey <gülüyor> Teşekkür ederim Şey çektim. Hala seviyor musunuz? Rica ederim, açıkça söyleyin. Onu hala seviyor musunuz? Rica ederim, siz söyleyin. Beni ikide bir bu soruya çekmekle sizin elinize ne geçiyor? Benim soruma cevap değil bu. Teşekkür ederim. Uzun Köprü daha çok uzak mı? Yolcu treni İstanbul Uzun Köprü 8 saat sürer. Yakın yerlere bağlanmakta haklıyım. Sıkıcı oluyor. Şimdi o da mı uzak sizin için? O beni sıkmıyor. Sizi sıkan benim şu halde. Kendimden sıkıldığım kadar kimse sıkmaz beni. Mitolojide bir Meleagros vardır. Doğduğu zaman periler bu çocuk şimdi ocakta bulunan odun yanıp bitinceye kadar yaşayacak demişler. Çocuğun annesi de hemen odunu ocaktan çekip söndürmüş, saklamış. Ömrünü uzatmak için çocuğu. Evet. Bazı sevgiler de böyledir. Çekip alır, söndürür. Bir zaman sonra tekrar alevlendirmek isteriz. Yani siz Söndürülmüş eski bir sevgiyi tekrar ocağa sürmeye, tutuşturmaya mı geldiniz? Ya büsbütün söndürmeye, boğmaya gelmişsen? Elinizde mi bu? Hiç bilinmez. Belki de uzun köprüde beni bekleyen erkek onun kocası değil de sizsiniz. Ben? Sizi uzun köprüde bekliyorum ben. Sebep? Sizi uyuşukluğunuzdan... Kelime çok mu ağır? Miskinliğinizden kopardım, kurtardım. Yıllardır içine gömüldüğünüz çıkmazlardan kurtulmak istiyordunuz. Bu işi ben başarabilirim. Kimin hesabına? Kendim için. Ya arkadaşınız size dönmeyi denedi, geri çevirdiniz. Evlenmişti. O da size sadece ilişkilerini bir dostluk çerçevesinde sürdürmeye gelmişti. Aile dostu olacaktınız. Sizi evine çağıracak, kocasıyla tanıştıracaktı. Sonra ara sıra ziyaretlerine gidecektiniz. Olmaz öyle şey. Şimdi siz. Kuzum, benden hoşlanmadınız mı? <gülüyor> Korkmayın benimle evlenin demeyeceğim Teşekkür ederim Fakat yaşlı değilim o kadar Çirkin miyim Genç ve güzelsiniz İçiniz çekebilir beni İçimi sordum Çekmez öyle dedi Kesin cevap Hatırasına saygınızdan herhalde Çok vefalısınız Uykunuz gelmedi mi kuzum Aksilik hiç uykum yok Kızmayın Bilseydiniz bana çatacağınızı gelmezdiniz Gar lokantasına uğramazdınız bu akşam Ama ben sizi nasıl olsa bulurdum Tren yavaşladı galiba Hızlansın mı istiyorsunuz hmm. çabuk bitmesi için Kızıyorsunuz bana değil mi eh, İşte vakit geçiyor Demek beni ciddiye almıyorsunuz Hı. Ne yapsam acaba Kendinizi zorlamayın Ben oyalanıyorum Bir değişiklik İyi ki bu trene bindim Gördünüz mü ara sıra çıkın kabuğunuzdan Demek beni ciddiye almıyorsunuz Pek mi dokundu bu söz Eh biraz Fakat sonunda hiç de şaka etmediğimi anlayacaksınız Vaktimiz var henüz Beni istediğiniz kalıba sokabileceğinizi mi sanıyorsunuz Çok inatçı olduğunuzu kaç kere söyledim Yalnız Bana söz verin kafi Uzun köprüden önce trenden inmek yok İnmem söz Teşekkür ederim İşin alayındasınız şimdi Fakat görürsünüz uzun köprüye varalım siz görürsünüz Canım işte aşığınızı göreceğiz Sevgilinin kocasını yani Alın sizin olsun verdiler mi? Ne de çabuk inandınız Acaba onu mu göreceğiz Yok mu bir başka ihtimal Ölmek Başka ne yapılır Ameliyatı atlattım Narkoz baygınlığı geçti kendime geldim Sağlığıma hayata dönmenin sevinci. Öyle öyle sevinin Eski sevgilinizi görünce daha çok sevinirsiniz Aman ne güzel o da mı uzun köprüde? O da, da, dası yok. Uzun köprüde yalnız o var. Kocası? Kocası yok. Neden yok? Kocası bilmiyor. Hâlâ benim varlığımı bu trende olduğumu demek bilmiyor. Bu haber dahi güzel e icanım. Nasıl rica ederim? Siz kültürlü bir kadınsınız. Yine bir eski hikaye hatırladım. Nedir? Bir kral tanrıçalardan birinin kutsal ağaçlarını kesmeye kalktığı için sonsuz bir açlıkla cezalandırılmış. varın yoğunu bu açlığı dindirmek uğruna harcamış kral. Doymuş. Doymuyor. Yiyor yiyor açlığı dinmiyor. Derken kızı yardıma koşmuş. Denizler tanrısı bu kıza kılıktan kılığa girme yeteneğini vermiş. Kız bu sayede yeni yeni yiyecekler olmuş babasına. Adam kızını da yemiş yutmuş. Açlığı geçmiştir artık. Hayır. Erişebildiği kadar kendi kollarını bacaklarını da yemiş Ama gene de doymamış Doymaz bazıları <gülüyor> Ben de o kral gibiyim İçin için yiyorum kendimi Doymuyorum Ama ben kendime yeterim Sonunda açlıktan öleceğimi bilsen bile kimseyi yemem Fakat yazık Ne diye öleceksiniz bu genç yaşta Sizin için kendilerini feda edecek kimseler var O var Ben varım İkimiz için de bir şereftir bu Çünkü o da ben de ne kadar yemeye kalksanız Eksilmez artarız Kuvvet olursunuz bize Gene gururumu okşama numaraları Siz öyle bilin neyse Sizden hayır yok Şimdilik yok fakat göreceğiz En iyisi uyumak Evet en iyisi Yaslanın arkanıza Hı. Tamam Ben de uyusam iyi olur Güzel rüyalar oh, Size de Ne çabuk. Bitmeyecek sanmıştım. Her yolun sonu var. İniyor muyuz? Eh, trende kalamayız. Valiziniz falan yok muydu? Hiç dikkat etmemişim. Valiz almadım. İnelim. Tamam. Karşılamaya gelmemiş. Hani bekliyordu. Kimse beklemiyor. Ne sizi ne de beni. Ne o ne de karısı. Sevgiliniz de yok yani. Demek yalan söylediniz. Sebebini anlayamıyorum. Ben size bir ayna tuttum. Kendinizi görün de anlayın bazı şeyleri diye. Aynanızda yüzüm biraz bencil görünmüştür. Hepsi bu. Ancak bu kadar. Ancak ölüm. Sonra sonra anlarsınız. Düşünün. Boş. Sokaklar. Evet, burası böyledir. Gün yeni başlıyor. Siz buraya daha önce gelmiş miydiniz? Gelmedim ama biliyorum. Siz nasıl oturduğunuz yerden uzakları biliyorsanız Ha, bakın şurada bir park var açık Gidip oturalım biraz Sonra nereye gidiyoruz? Hiçbir yere Birazdan bir pastane bulur kahvaltı eder döneriz Trenin kalkmasına epey vakit var daha Ama tabi isterseniz Demek trende anlattıklarınız Yarısı uydurma unutun Hava serin sabah serinliği Üşüyor musunuz? Çok az Kuş efsanesini bilir misiniz? Bingöl dağlarında bir göl bu kuş gölü Avcının biri bir kuş avlamış Kuşu boğazlayıp bu gölde yıkarken Kuş dirilmiş göle dalmış kaybolmuş Avcı tekrar yakalayamamış kuşu Hangi gölde olduğunu bulamamış da ondan Bir göl dediniz tek göl Tek göldü Kuş canlanıp o göle daldıktan sonra Birdenbire etrafta bin tane daha göl peydah olmuş Şaşırmış avcı Hangisiydi kuşu dirilten göl Aramış taramış bulamamış kuşu dirilten gölü onun gibi Sizde bir kuş öldürdünüz Fakat kuş uçtu gitti Ve hiç mutsuz değil Çok sevindim Evet evet hele bundan sonra Uzun bir yolculuktu Yorgun değil misiniz Bir otele gitsek Ne olacak gidince Yani ayrı ayrı odalar Uzak odalar Treller taş veya demir köprü ister Geçmeye Tahta köprüler Bay Garson. Buyurun ee, Hemen hesap. Şu trene yetişeceğim. Fakat o tren çoktan kalktı beyim. Hangi tren? Uzun köprü trenini sormuyor musunuz? Hep ona bakıyordunuz. Ha evet. Gitmiş. Dalmışım. Hem, hem hesabı da ödemiştiniz. Ne zaman? Tren kalkmadan biraz önce gidiyordunuz. Tekrar oturdunuz. Ha. Üstümde bir kırıklık var. Üşüttüm mü nedir? Garip bir şey. Hatırlamıyorum Dalgınlıktır beyim İnsanlık hali Fakat gördünüz herhalde Kompartımanda bir kadın Hep size baktı Trende Evet uzun köprü treninde Gelip söyleyecektim çekindim Ben de gördüm galiba Evet gördüm Fakat tanımıyordum ki Ama o sizi herhalde tanıyordu Hep size baktı Uzağa pek seçemiyorum Gözlüğümü de almamışım Evet Olabilir belki de tanıyordu Yanına gitseydiniz hani yani Belki de gitmekten vazgeçerdi Uzun köprüye gidiyordu Ne biliyorsunuz uzun köprüye gittiğini ha, O da var ya arada başka istasyonlar Belki de Çatalca'ya Çorlu'ya Alpullu'ya gidiyordu Ama gene de Çok güzel bir kadındı Hep size baktı Bir şeyler bekledi Ben de bekliyordum Bay Garson Yoksa onu mu bekliyordunuz Kim bilir belki de Eh, ne yapalım? Tren gitmiş zaten. Bundan sonra da kimse gelmez beyim. Biz de artık kapatıyorduk. Benim gitmemi bekliyordunuz. Öyle ya, kimse kalmamış. Kusura bakmayın. Siz yabancı değilsiniz. İyi geceler beyim. Güle güle. Güle güle. Uzun Köprü adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Behçet Necatigil Reji Mücahb Ofluoğlu Efekt Korkmaz Çakar Müzik Oynayan sanatçılar Erkek Cüneyt Türel Birinci kadın Tejen Par İkinci kadın Fisun Kokucu Üçüncü kadın Ayşe Kemikoğlu Çocuk Handan Köksalan Garson Kahraman acıhan Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.